programda da bu kitabı ben tavsiye etmiştim. Sonra <gülüyor> bir şey oldu ee, bu kitabı yayıncısı, ne bir dostum uğramış da bir şey olmuş. O kitabı istemiş bu kitabı istemiş demiş ki ya demiş bu kitap ne oldu bit pazarına nur yağdı demiş e, bugünlerde herkes bu kitabı okuyor ee, kaç sene geçti üzerinden birdenbire rağbete bindi bu kitap filan diye şaş şaşkınlığını ifade etmiş ee, çok e, yararlı bir kitap. Ee, şey de geliyor. E, yazarı da inşallah Nisan ayında e, Türkiye'de olacak. İnşallah beraber. Eğer sosyal medyadan takip ederseniz e, duyuracağız onu. Nisan ayında beraber bir oturum düzenleyeceğiz. Bu e, kitap işte modern teknolojinin e, bizleri nasıl etkilediğini e, ve çocuklarımız üzerinde nasıl zehirli etkileri olabildiğini tartışan Güzel bir kitap. Ve temel tezlerini burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, yüzyılın son çeyreğinden beri davranışsal sorunlarda ve duygusal sorunlarda giderek bir artış var. Ee, hayat, modern hayat bizim hayatımızı kolaylaştırıyor gibi, gibi görünüyor. Aslında hayat çok daha kompleksleşiyor, e, çok daha karmaşıklaşıyor ve onu yönetmekte giderek zorlanıyoruz. E, ve... E, nitelikli bir çocuk yetiştirmek giderek zorlaşabiliyor diyor giderek doğal hayattan uzaklaşıyoruz birçok bir genç yaprağa dokunmadan yaşıyor o yüzden hanımefendiyle az önce konuşurken dedi ki siz işte mezarlıklara efendim e, hayatın daha kırılgan olduğu yerlere hastane kovuşlarına e, çocukları götürmemizi öneriyorsunuz bir de ormanlara götürelim çocuklarımızı bir ağaca dokunsunlar çocuklar kök nedir onu görsünler. Mümkünse e, bazılarımızın evleri belki e, ata yurtları e, köydedir, kırsaldadır. E, oralara götürüp e, çocukları tabiata salmak lazım ki börtü böcekle tanışsınlar. Kirlensinler, yuvarlansınlar tabiatın içinde. Bunun da merhameti öğreten önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Günümüzde paranoyak anne babalık maalesef ön plana çıkıyor. Hepimiz kendi gölgemizden korkuyoruz. Hepimiz çocuklarımızın başına çok kötü bir şeyler gelebileceğinden endişe ediyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızı sokağa bile salmak istemiyoruz. Çünkü sokaklar bize emniyetli gelmiyor. Yine günümüzde temel problemlerden bir tanesi bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite problemi. Neden? Çünkü çocuklar maalesef Kurtlarını dökecek ortam bulamıyorlar. Kurtlarını dökecek ortam bulamadıkları için de evin içinde hoplayıp duruyorlar. Çok fazla hopladıkları için de onları doktora götürüyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki bu çocuk hiperaktif, e, tedavi edin doktor. Onlara sonra e, dikkat eksikliği ilaçları falan veriyoruz. Halbuki çocuklar daha doğal ortamlarda kurtlarını dökebilseler, hoplayabilseler, zıplayabilseler, arkadaşlarıyla oyun oynayabilseler, hem o video oyunlarına bu kadar müptela olmayacaklar, hem de bu kadar e, hareketli olacak. Ha, bu şey ne gösteriyor? Yani, e, İngiltere'de 1991 yılından 2006 yılına kadar e, yazılan dikkat eksikliği ilacı reçeteleri. Bakın, 95'ten sonra hızla artıyor. Neden acaba? Hı? Teknolojiyle alakalı. Gençler, çocuklar çok daha fazla teknolojiyle haşır neşir oluyor. Bugün anne babaların ergen çocuklarıyla ilgili en önemli yakınmaları ne? Genç arkadaşım söylesin. Bilgisayar oynuyoruz. Bir şey daha var. Şöyle elimize alıyoruz. Hı? Akıllı telefonlar değil mi? Akıllı telefonlardan... ...ayrılmak çok zor diyorlar... ...üç saat, dört saat, beş saat... ...bazıları gece ikiye, üçe kadar... E, ...annesini, babasını yatırıyormuş... ...bazıları ışığı kapatıp... ...yorganın altında ışığı sızdırmadan... ...devam ediyor mesaiye... ...bir gün böyle bir genç geldi... E, ...elinde cep telefonu... ...doktor muayenesine gelmiş... ...konuşmamız lazım değil mi... ...birbirimize yüz yüze bakmamız lazım... E, sürekli elin telefonunda. Ben soruyorum o gün yüzüme bile bakmıyor. Arkadaşlarına mesaj atıyor filan. Bir süre sonra ben baktım olmayacak. Ben de aldım elime e, şeyi cep telefonunu. Ben de oynamaya başladım. Bu sefer bu şaşırdı. E, ne yapıyorsunuz dedi. Sana dedim soruları mesaj olarak göndereceğim dedim. Ona uğraşıyorum dedim. O zaman güldük. Karşılıklı bıraktı telefonu. E, karşılıklı konuşmaya başladık. Bu text mesajları te, e, metin gönderme yüzünden hem dil bozuluyor hem çocukların e, parmak yapıları bile bozuluyor bence mesaj Japonya'da giderek ellerin e, uzadığı ve e, inceldiği parmakların e, gençlerde sonraki nesillerde e, ve giderek e, daha bu cep telefonuna uyumlu hale geldiği ile ilgili e, bazı e, yazılar çıkıyor. Yine Japonya bu bazı şeyleri çok ileri boyutlara düşüyor. Mori denen bir rahatsızlık var Japonya'da. Mori sendromunda genç, ergenlik çağındaki genç bütün oyunlarını, bilgisayarını alıyor, odasına kapanıyor ve 2 sene, 3 sene odasından dışarı çıkmıyor. Sadece oyun oynuyor. Sadece oyun oynuyor. Anne baba yemeğini şeye götürüyor. İzin vermiyor anne babanın içeri girmesine. Böyle bir sendrom tarif ediyorlar. Benim gördüğüm en uç örnek bana danışan insanlar içinden böyle online oyunlar var çocukların vazgeçemediği. Bir genç o kadar kaptırıyordu ki kendini e, oyunun en heyecanlı yerinde diye çok affedersiniz yani e, lavabo ihtiyacını bile üzerine yapıyordu. Ya yani O boyutlara varan şeyler var. Çok aşı ağır bağımlılıklar var ağır bağımlılıklar. Özellikle bu online oyunlar yani puan kazandıran filan oyunlar hatta bazıları var gençlerin e, bilir belki ama daha erkek e, er, şeylerin olması e, lazım. L ne diyor lol diyorlar değil mi? League of Legends bir tanesi övünüyor bana ben şampiyonum diyor işte şu kadar para kazandım. Kaç para kazandım 500 lira kazandım bugüne kadar diyor. E, dedim ki bununla geçimimi idame ettirebilir misin daha sonra? yani lol şampiyon olarak e, bir kariyer yapabilir misin? yok diyor ama ama hoşlarına gidiyor tabii çünkü bir kontrol duygusu veriyor gençlere yani ben kontrol edebiliyorum etrafımı duygusunu veriyor evet dolayısıyla günümüzde e, hormonlu çocuk problemimiz var hormonlu çocuk patenti bana ait bir, bir laf ee, Hormon çocuk derken ben şunu söylüyorum. Hep içi şişirilmiş, egosu şişirilmiş. Hep sen iyisin, sen şu, şu kadar e, harikasın, zekisin, en yakışıklısın, en güzelsin, diğer çocuklardan üstünsün diyerek, şişirilerek büyütülen bir genç üniversiteye gidiyor bir bakıyor kendisinden daha yakışıklı, daha güzel, daha akıllı bir sürü genç var. Ben annemin prensi prensesiydim, babamın prensi prensesiydim, ne oldu diyor. Demek bütün bunlar bir hayalmiş diyor ve sonra ego tuzla buz oluyor ee, sınır koyma sorunları anne babalar ve çocuklar arasında ciddi bir problem günümüzde maalesef çocuklar giderek hani iki modelden bahsedilir mader aile peder aile babanın yönettiği annenin yönettiği aile şimdi yeni bir şey çıktı veled aileler çocuklar her şeyi yönetiyor eee bir şeyde bir restoranda yanıma bir anne bir baba ve 5-6 yaşlarında bir çocukları oturdu. Şimdi oturdular anne çocuğun gözlerinin içine bakıyor. Oğlum diyor beğendin mi yerimizi diyor. Yerin iyi mi diyor. Çocuk bakıyor yok diyor. Babam oraya otursun sen buraya otur ben şuraya oturacağım diyor. Değiştiriyorlar. İki dakika sonra anne yine bakıyor tamam mı şimdi diyor beğendin mi diyor diyor. Yine olmadı diyor. Sen şöyle otur, ben böyle oturacağım, babam böyle otursun. İki, üç sefer böyle bir şey değiştirdiler, yer değiştirdiler. Şimdi çocukları bu şekilde büyütmek, onlara iyilik yapmak değil. Çocuklara e, kendilerinin de belli kurallara tabi olduğunu, kendilerinin de anne ve babanın otoritesini bilmeleri gerektiğini, onların e, ailenin yöneticisi değil, çocukları, e, herkesin uyacağı kurallara tabi olmak zorunda olan bireyler olduğunu hatırlatmamız lazım. Tabii bizim bundan önce çok tutarlı ebeveynler olmamız lazım. Yani Çocuklara her şeye karar verme yetkisini vermek onlar için çok doğru bir şey değil. Bağlanma sorunları bağlanma sorunu anne ve baba eve gelip de her ikisi de bir ekranın karşısına geçerse çocuk kime bağlanacağını bilmiyor. Kiminle e, imtizaç edeceğini mizaçlarını uyuşturacağını kimden ne öğreneceğini maalesef çocuk e, bilemiyor ve bu sefer o çocuk televizyon tarafından video oyunları tarafından ve sokak tarafından adeta emiliyor anne ve babanın en önemli görevi evin içinde orada olmaktır maalesef evin içinde gölgesi dolaşan orada bir türlü olmayı başaramayan bir sürü anne baba ile karşılaşıyoruz Evet, narsizm kültürü ve kafası karışmış anne babalık özsever kişiliği artırıyor dedik. Yani Rabbena hep bana diyen gençler, önce ben diyen gençler, herkes bana hizmet etmeli diyen gençler. Bu maalesef çağımızın bir hastalığı. Çağımızın hastalığı narsizm, herkesin kendine aşık olması, kendini aşırı önemsemesi ve... Ee, Başka insanların hayatlarına e, adeta yok sayması. E, işte e, Bu kafası karışmış anne babalık çocuklara ne söylüyor? Burada madde madde çocuğum çok özel her şeye sahip olmayı hak ediyor. Çocuğum hiç acı çekmemeli. Özgüven oluşturmanın yolu çocuğa sürekli ne kadar iyi olduğunu fısıldamaktır. Ben çocuğumla arkadaş gibiyim otoriterliğin lüzumu yok. Hep söylediğim bir şey var. Çocuklar anne babalarının kendilerine arkadaş olmasını istemez. Çocuklar anne ve babalarının kendilerine rehber olmasını ister. Örnek olmasını ister. Onlar tarafından iyi anlaşılmak ister. Çocuklar en iyi arkadaşları kendi yaşıtlarından edinirler. Ama anne babanın ona yeri geldiğinde bir güvence, yeri geldiğinde ahlaki bir rehber olabilmesi lazım ki Çocuk ormanda yolunu şaşırmasın. Fazlasıyla eşit bir ilişki çocuğa önünde hiçbir şeyin duramayacağını hatırlatırken gerçek hayattaki en ufak bir hayal kırıklığı da ego balonunu söndürüyor. Dolayısıyla aslında çocukları büyütürken biraz burunlarının sürtülmesine de izin vermek gerekir. Yani bazen yanılsınlar, bazen yaptıkları yanılgıların bedelini ödesinler. Hayatta çok temel şeylerden bir tanesi, bir insan kendi hayatının hatalarının bedelini kendisi ödemezse sonsuzak olur hataları işlemeye devam eder. Mesela biz bu alkoliklerde çok yaşıyoruz bunu. Alkolik adam içiyor, şey yapıyor, her şeyi dağıtıyor, yitiriyor filan. Ailenin bir sürü kaynaklarını ısraf ediyor. Ondan sonra aile bütün borçlarını kapatıyor, kredi kartı borçlarını ödüyor, sağa sola yaptığı şeyleri ödüyor filan. Ondan sonra iki hafta iyi, iki hafta sonra yeniden aynı şey. Bazen acı çekmeden insan öğrenemez. O yüzden her hatayı kapatmak da çok doğru değil. Bir de tabii özellikle büyük şehirlerde aşırı hayatları tıkış tıkış doldurulmuş, oradan oraya koşturulan çocuklar var. Çocuklarımız onu da öğrensin, bunu da öğrensin. Şöyle de olsun, böyle de olsun dedikçe çocukların çocukluğunu yaşamasına izin kalmıyor. Evet, sınırlar net, tutarlı, hem sevgiyle çizilmiş hem de aile fertlerinin bireysel varlıklarına saygı duyar nitelikte olmalıdır. Şimdi maalesef bizler anne babalığı keyfi kuralların uygulanması olarak da anlayabiliyoruz. Bu doğru bir şey değil. Çocuk, çocuk da bir insan, küçük insan. Yani onun için koyduğumuz kuralların da mantıklı olabilmesi lazım çocuğun kafasına yatması lazım bu kuralların. Eğer yatmazsa size her fırsatta e, o kuralları ihlal etmeye gayret edecektir. Sınır problemli ebeveyn çocuk ilişkilerinden bahsederken ebeveynleşmiş çocuk dedik. E, bazı anne babanın ilişkisindeki kötülükler ve çocuğun hayatına olumsuz olarak yansıyabilir. Evet. Bazı anneler böyle aşırı derecede çocuğun hayatının içine giriyorlar ve her şeye karar vermek istiyorlar. Bu da çocuğun kendi başına inisiyatif geliştirmesini ve kendine özgüven duymasını engelliyor. Yani aşırı derecede her şeyine karar verdiğimiz bir çocuk, maalesef pısırık bir çocuk oluyor. İnisiyatif vermezsek çocuklarımıza, kendi kararlarını kendilerinin almalarına izin vermezsek giderek çocukta pısırıklaşıyor ve anne babayı her koşulda isteyen bir şey oluyor. Bunlara helikopter anne baba diyorlar. Hep pervane gibi çocuğun etrafında dolaşıyorlar. Ebeveyn çocuk rollerinin karışmasından bahsetmiştik. Şimdi bu maymunlarda bağlanma deneyi enteresan bir şey. Maymunları tabi Zamanda işte 40 sene önce yapmışlar bu deneyi. Bugün yapılmaz bu deney. E, fakat iki tane maymun taklidi yapıyorlar. Bir tanesinde süt var. Bir tanesi de yumuşaklık sağlıyor. Maymunlar ne yapıyor dersiniz? Ya ona ya ona gidecek. E, maymunlar da akıllı. Yumuşak anneye gidip sarılıyorlar ona. ömrünü de uzatarak e, sütü e, oradan içiyorlar. Yani ellerini uzatarak sütü ağızlarına götürüyorlar, oradan içiyorlar. Yani ona sarılmıyor. Onunla vakit geçirmek istemiyor, süt veriyor diye. Karnını doyuruyor diye. Yine sıcaklık arıyor. Yani bütün varlık aslında, hayvanlar bile bir sıcaklık peşinde koşuyorlar. Şimdi aile içi iletişim yine bizim çok üzerinde durmadığımız bir konu. İletişimi biz konuşmak zannediyoruz iletişim konuşmak olduğu kadar susmayı başarabilmektir sevdiğimiz insan konuşurken susup onu dinleyebilmektir ona kendini yeterince ifade ettiği hissini verebilmektir yoksa ben konuşayım durayım ne olacak karşımdaki insanı dinlemedikten sonra ona iletişim diyebilir miyiz ben hep kendi kafamdakini karşımdaki insana dayatmak isteyeyim bir faydası var mı yok Efendim. İletim olur, tek taraflı iletişim olur. İletişim olmaz. Çok doğru. Evet. Dolayısıyla birbirimize farklılıklarımızı da ifade edeceğiz. Birbirimizden ne ölçüde farklı olduğumuzu da ifade etmeye izin vereceğiz. Çocuklarımız bizim aynımız olmak zorunda değiller. Evet. Ee, Dolayısıyla iyi bir iletişim ailenin ihtiyaçlarını, isteklerini ve şikayetlerini paylaşmalarını sağlar. Açık ve dürüst bir iletişim aileyi oluşturanların farklılıklarının hoşgörüyle kabulünü sağlar. Ee, yani evin içinde hep hırgür, hep dövüş, hep bağırış çağırış olursa çocuklar bir iletişim modeli olarak bunu görür ve benimser ve yakınlarına da bunu uygularlar. Yani sürekli Bağırmakla problem çözülebileceğini Zannederler Bugün Türkiye'de böyle bir yaygın Zihniyet kalıbı var Yani bir işimizin bir yerde Savsaklandığını düşünürsek Bağırarak onu çözebileceğimizi Zannediyoruz Ben hava alanlarında Hastanelerde sürekli bağıran insanlar Görüyorum Bağır çağır ifade ediyorlar kendini Çünkü diyor ki bağırırsam karşımdakini korkuturum Korkutursam benim işimi yapar bu doğru bir kalıp değil. Doğru bir kalıp değil. Bizi neticeye de götürmüyor. Şimdi bu formül çok önemli. Aile fertleri, aile içi iletişimleri ne kadar olumlu buluyorlarsa e, mutluluğa o ölçüde yansıyor. E, bununla ilgili bir formül söyleyeyim. İyi iletişimde bir tekdir beş takdir cümlesi kötü iletişimde bir takdir, beş tekdir cümlesi. Yani bir evin içinde mesela karı koca arasında her şey olumsuza bağlanmışsa, hep kötü ifadeler yer alıyorsa, şunu yapamadın, bunu beceremedin, zaten şöylesin. Ama çok nadiren ağızdan övgü cümleleri, takdir cümleleri çıkıyorsa, o problemli bir iletişim. Ama şiftlerin birbirlerini takdir ettiği Babanın, annenin çocuğunu takdir ettiği, iyi yaptığı şeyleri övdüğü bir iletişim ise çocuklar için ve aile için fevkalade yararlı. Evet, şimdi çok temel bir şey, meşguliyetlerimiz yüzünden anlamlı vakit geçiremiyoruz. Eve geldiğimiz zaman da ne yapıyoruz? Televizyonları, ekranları açıyoruz, bize konuşan ekranlara kendimizi maruz bırakıyoruz. Neden? Çoğumuz yorgun oluyoruz, ekranlar bizi dinlendiriyor. Ama insan insanda da dinlenebilir. Yani çocuğumuzun yüzüne anlamlı bir şekilde bakarsak, çocuğumuzdan sohbet edersek, onun iç dünyasını anlamaya çalışırsak, onu önemsersek o da bize kendi mucizelerini gösterecektir. Dolayısıyla ben ailelere, özellikle iletişim problemi çeken ailelere diyorum ki her Saat, her gün iki saat televizyon kapatma perhizi uygulayacaksınız. Bütün elektronik eşyalar kapanacak ve evde herkes birbirinin yüzüne bakacak. Bir odaya buluşacaksınız. O odada birbirinizle sohbet etmeye çalışacaksınız. Açık ve net konuşmaya dikkat etmek lazım. Aktif bir dinleyici olmaya dikkat etmek lazım. Ee, aktif dinleyici olmak demek karşımızdakinin bakış açısına saygı göstermek demek. Onu bir şeye ikna etmek, bir şeye zorlamak değil. Onun neyi niçin hissettiğini ve bize neyi niçin anlattığını anlamaya gayret etmek demek. Ee, evet, sözler olmayan mesajlara dikkat edelim. Bir insan bize bir hikaye anlatırken gözleri buğulanıyorsa o konuda espri yapmamamız lazım değil mi? Ve pozitif olmamız, hep daha olumluya e, giderecek bir şey olmamız lazım benim çok sevdiğim bir hocam var ee, Saadettin Ökten Hoca tanıyan var mı içinizde? Evet ee, Önümüz bugün kayıtlarına başladık önümüzdeki salı saat 7'den itibaren yani e, güzel bir sohbet dinlemek isteyenler bizi Saadettin Hoca ile Erkam Radyo'da dinleyebilir saat 7'de salı günü başlıyor önümüzdeki salı günü başlıyor tekrarı da Pazar günleri akşam sekizde olacak. Akşam Salı günü akşam 7'de ve pazar günü akşam sekizde Profesör Doktor Saadettin Ökten'le Gönül Sadası diye bir program yapıyoruz. Ee, orada da biraz bu konuları konuştuk bir kısmını. Ee, radyo yayınları çok güzel. Ben radyo yayınlarına bayılıyorum. Daha insani böyle insana hayal kurma gücü de veriyor. Evet çocuklarımıza duygusal zekayı da geçirmemiz lazım. Yani Başka insanları anlayabilme me e melekesini kazandırmamız lazım. Bu ayna nöronu işi çok enteresan. Beynimizde bazı hücreler keşfedildi. Karşımızdaki insan mesela ağlıyorsa bizde de ağlama hücreleri aktif aktifleşiyor. Gülüyorsa gülme hücreleri aktifleşiyor. Bunlara ayna nöron deniyor. Ve böylece bizler aslında empatinin... Başka insanın derdini, ıstırabını anlamanın insanın beyinsel sistemine kodlanmış olduğunu öğrendik. Yani Allah insanı başka insanın ıstırabına kulak kesilsin, dikkat kesilsin diye bu tür bir mekanizmayla donatmış. Yani bu ifadesiz yüz deneyi. onundan bahsettim size. Empati nasıl gelişecek peki çocuklarımızda? Çocuklarımızın duygularının farkında olacağız. Ee, samimiyet kurabileceğiz. Onlarla bütün bedenimizde onlara dine, dönerek dinleyeceğiz. Yine aslında çocuk psikolojisiyle ilgilenenlere hep verilen bir öğüt vardır. Ee, çocukları siz ayakta, onlar ayakta dinlerseniz onlar sizi dev gibi algılar. Halbuki çömelir onlarla göz göze bir iletişim kurarsanız onlar size duygularını çok daha iyi ifade edecektir. Duygularını isimlendirmeye yardımcı olmamız lazım ve problem çözerken de sınır e, belirlemeye yardımcı olmamız lazım. E, bu bir e, ünlü bir Amerikan bilim dergisi buradaki şey şunu söylüyor e, 14 bin üniversite öğrencisi üzerinde yapılan çalışmaya göre empati skorları giderek azalıyor diyor. Peki neden? Ebeveynler anne baba artık duygusal olarak e, ulaşılamaz. Baba çocukların hayatından neredeyse kayboldu baba sadece eve ekmek getiren böyle yüzü nadir görülen bir kişiye dönüştü. Duygusal açıdan çocuklar biraz eksik yetiştiriliyor. Mesela erkeklere erkekler ağlamaz filan deniyor. Ondan sonra çocuklar haşin olmayı erkeklik zannediyorlar. Evet, dolayısıyla çocuklarımıza ahlaki zekayı da kazandırabilmemiz lazım. Biz hep ee, kazanan hepsini alır en önde sen gel herkesi sen yen en birinci sen ol felsefesiyle çocuklarımızı bir yarışa zorluyoruz bu yarış çok anlamlı bir yarış değil ee, aynı zamanda çocuklara başka insanlara nasıl hizmet edebileceklerini başka insanlara nasıl yardımcı olabileceklerini de öğretmemiz lazım yani bir karakter eskilerin deyimiyle bir seciye kazandırabilmemiz lazım ki daha iyi insanlar olsunlar ahlaki zekanın gelişmediği bireyler yorgunluk, telaş ve kaybetme korkusuyla yetişirler ve hep hırslı hep başkalarını ezen kişiler haline gelebilirler. Bu tür çocuklar yetiştirmemeye gayret etmemiz lazım. Buraları biraz atlıyorum. Biraz medya konusuna gelelim diye hızlıca. Evet televizyonlar ve bilgisayarlar yaygınlaştıktan sonra çocuklar giderek dünyanın kötü bir yer olduğuna daha fazla inanmaya başladım. Nasıl inanmasınlar ki? Bir oyun var. Çocuklar, benim çocuklar da beni kandırarak aldırdılar bu oyunu. Sonra oyunun içinde ne olduğunu fark ettiğim zaman hemen aldım. Şimdi muayenehanede kilitli kasaya koydum. Duydunuz mu oyunu? GTA San Andreas diye. <gülüyor> Acayip bir oyun. Yani bence çok kötü. Yani çocuklara çok yanlış şeyler üretiyor işte. Polise ateş ediyor, efendim, e, araba çalıyor, e, efendim, kıyafeti değiştiriyor değil mi? Yani çok acayip şeyler var, çok dikkat etmek lazım. Çocuklar e, bu video oyunlarının dünyasında ne kadar adam öldürürlerse o kadar puan alıyorlar. Bu da e, tabii video oyunlarıyla gerçek arasında bir fark olduğunu biliyor genç ama çok fazla maruz kalmak... Günlük hayatla ilgili bazı şeyleri de duyarsızlaşmasına yol açıyor gençlerin. Şiddete karşı duyarsızlaşıyorlar mesela. Daha duyarsız davranabiliyorlar. Cinsellikle çok erken yaşta tanışıyor çocuklar maalesef. Ee, i̇ç konuşma engelleniyor. Yani hayal kurma kabiliyeti engelleniyor çocuğun. Her şey imgeler halinde. Bir de üç saniyede bir görüntü değişiyor. O kadar hızlı, o kadar aksiyoner ki hayat o kadar şey değil ya. Tempolu bir şey değil. Bazen oturuyoruz işte kitap okuyoruz iki saat. Gazete okuyoruz iki saat veya oturuyoruz boş boş. Efendim bir şeyleri düşünüyoruz, hayal kuruyoruz. Efem, ha, Semih Kaplanoğlu bakın ne enteresan bir şey. Ben böyle bir şey beyin dalgalarının insanlar arasında yayıldığına inanıyorum. Bunu henüz bilin. Ben bir, bir önceki slide'da Semih Kaplanoğlu'nu düşünüyordum. Ee, Semih benim dostum, çok sevdiğim bir insan. Ee, onun bal diye bir filmi vardır orada babayla çocuğun kurduğu çok özel bir ilişki vardır Baba e, çocuk okuyamaz şey yapamaz, bazı zorluklar yaşar ama baba o kadar on, e, ona şey yapar ki ehemmiyet verir ve onu e, sever ki çocuk e, babayla kurduğu o ilişkiyle dili çözülür normalde konuşmayan çocuk babayla bir araya geldiğinde konuşur başkalarının yanında konuşmaz babayla konuşur Mesela semihin filmleri böyle yavaş akar çünkü normal hayat zamanında akar ama e, Hollywood filminde bir başlarsınız insanlar hoplamaya başlar ondan sonra e, bir buçuk saat hoplar zıplar e, hızlandırılmışmış gibi 20 sene 30 sene geçi verir e, ve e, sonuna varırız e, iç konuşma engelleniyor hayal kuramıyoruz ve benlik algısı ve kişilik gelişimi de bu medya sayesinde etkilenebiliyor. Gördüğünüz gibi bir gün bir e, danıç anlatmıştı. Dedi ki bizim oğlanın kuzeni geldi şeyden Almanya'dan e, bunlar e, sarıldılar falan filan iki tane ergen sonra e, başka bir odaya geçtiler. Bir süre sonra sesler kesildi dedi. Yani bunlar nasıl boğuşması lazım, gülmeleri lazım filan. Hiçbir şey yok, ses yok. Merak ettim, gittim bir saat sonra bir baktım ki birisi bir yatakta oturmuş bir bilgisayar açmış, diğeri bir yatakta yatmış, bilgisayar açmış. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Konuşuyoruz. Nereden konuşuyorsunuz? Facebook üzerinden birbirimizle konuşuyoruz. Yani çocuklar Facebook'tan yazışıyorlar birbirleriyle. Aynı odanın içindeler. Bunlar çok enteresan şeyler. Ya Hakikaten çağımıza özgü problemler. Bu da bir İngiliz gazetesi çocukluğun erozyonu diyor, kaybolması diyor. Şimdi normal bir iletişimde kelimeler tüm etkinin yüzde 10'una sahip. Diğer e, şeyler nerede? Göz kontağı, vücut dili, ses, feromonlar, yani salgıladığımız hormonlar, fiziksel temas. Bütün bunların hiçbiri Facebook'ta yok. Biz yine de iletişim kurduğumuzu zannediyoruz. Sığlıklar diyor Nicolas Kar diye bir yazar. Evet, birlikte zaman geçirme azalıyor ve çocuklar anne babalarından daha az öğrenmeye başlıyor. Yüksek oranda şiddet içeriği yüzünden çocuklarda artan agresif davranışlar ve şiddet oluyor. Ve enteresan bir şey bakın, bu da yine bir bilimsel çalışmayı özetliyor. Ee, video oyunlarına müptela olan çocukların beyinleri aynı kumarbazların beyinlerine benziyor. O bölgeler aktifleşiyor. Bizim e, iki senede bir düzenlediğimiz teknoloji bağımlılığı kongresi var. Bu senede Mayıs ayında düzenleyeceğiz. E, ona gelen bir yazar bu Mark Bauerlein. O diyor ki artık e, nesiller biraz bu aşırı e, bilgisayar kullanımı yüzünden aptallaşıyor diye bir iddiası var. Kitap okunmuyor. Kitaplardan nefret ediyorlar çocuklar. Halbuki çok anne babalar olarak en çok üzerinde titizlenmemiz gereken şeylerden bir tanesi çocuklara daha çok kitap okutmak olmalı. Yani şimdi 20. yüzyılın başında çocukların fiziksel ihtiyaçlarını karşıladığımız zaman iyi anne baba olduğumuzu düşünüyorduk. Şimdi internetin başında Nerelere giriyorlar, nerelerde sörf yapıyorlar, kimle arkadaş oluyorlar onları takip etmekte iyi anne babalığın kuralları arasında sayılabilir. Ee, pazarlama sektörü bize bir sürü şey satmak istiyor ee, ve dolayısıyla bir sürü filmlerde aslında yerleştirilmiş reklamlar oluyor. Çocukları hep bir şeyler satmaya çalışan insanlarla karşılaşıyoruz. Evet bir sürü şeyde kuşatılmışlık var. Ee, uygunsuz içerikli film e, reklamlar e, maalesef çocukları etkiliyor. Ne yapmamız lazım peki? Kontrollü televizyon izlemesi olması lazım. İzlenen olayların anne baba tarafından değerlendirilmesi lazım. Mesela şiddete uğrayan bir insanla ilgili olarak o çocuğumuz onu gördüyse e, hemen e, onun birlikte değerlendirilmesi lazım. Eee benim ufak oğlum 11 yaşında. Ee, o çok şey e, dikkatli. Böyle en ufak bir sakıncalı sahne, yani bazen hiç diye hiç beklemediğiniz anda bir filmde çıkıyor ya. Hemen kendini yere atar, şey yapar. Gözlerini e, yastığa gömer, hiç bakmaz onlara. Ee, öyle şeylerde çocuklarımıza belki böyle alışkanlıklar kazandırabiliriz. Fantezi ve gerçek dünyanın ayrımı çok önemli maalesef Türkiye'de olgunlaşma yaşımız biraz geç olduğu için bir dönem Kurtlar Vadisi diye bir dizi vardı hala da var gerçi de onun bir mafya babası tiplemesi vardı çakır diye ha, onun e, cenaze namazı kılınmıştı değil mi ha, hakikaten inanarak böyle efendim yani e, bir gün bir arkadaşım anlatıyor ya diyor annemin diyor çalıştığı iş yerinde iki tane kadın sürekli konuşuyorlarmış iş arkadaşları o öldü, bu öldü, şu öldü, bu öldü ağlaşıp duruyorlarmış diyor. Bir hafta annem dinlemiş dinlemiş ya demiş ki ya sizin de bir haftada ama çok insan öldü ya ailenizden. Kadınlar demiş ki yok ya demişler biz dizi filmlerden bahsediyoruz. Ama demiş ki çok üzülüyorsunuz e ne yapalım çok seviyoruz onları demişler. Evet dolayısıyla aile zamanına televizyonu ortak etmememiz lazım. Çocuklarımıza nasıl davrandığımız çok belirleyici Söylediğimi yap yaptığımı yapma sözü çok doğru değil ee, Çok sevgi çocuklarımızı şımartmaz Çocuğumuzun hayatında yer almamız lazım Çocuk ebeveynliğimizi çocuklarımıza uydurmamız lazım Yani bazen bir çocuğumuza gösterdiğimiz anne babalık diğer çocuğumuza sökmez Bir munistir diğeri daha hareketlidir biraz esnek anne babalık gösterebilmemiz lazım kurallar koymamız sınırları belirlememiz ve uygulamamız lazım ve bunların da keyfi olmaması lazım çocuğumuzun bunu anlaması lazım bağımsızlığı destekleyebilmemiz lazım hep bütün kararları bize almayacağız onların da karar almasına yardım edeceğiz ee, ve e, tutarlı olacağız. Her zaman benzer şekillerde davranmaya gayret edeceğiz fiziksel ceza kullanmayacağız sözlerimizle aşağılamayacağız, öfkemize hakim olacağız. E, çünkü biz bunları yaparsak e, çocuklarımız hızla büyüyor. 20 yaşında delikanlılar oluyorlar mesela erkek çocukların. Yani fiziksel kuvveti gayet iyi oluyor. Artık e, onlar aynı şeyi bize yapmaya başlayabilir. O yüzden fiziksel cezanın çok yanlış bir şey olduğunu söylemem lazım. Cezanın fiziksel ceza olmayacaksa ne olacak? Mesela çocuğumuz bir kötü söz sarfetse haçlından kesmek. Ama bunu her seferinde yapmak, ertelememek, ya yani hangi hareketin yanlış olduğunu öğrenmesine izin vermemiz lazım. Kurallarımızı ve kararlarımızın nedenlerini anlatalım. Ben, ben anne babayım, ben öyle istiyorum demeyelim. Çocuklarımızın fikrini dinleyelim, hatalarımızı kabul edelim. Çocuklarımızı saygıyla yetiştirelim. Bana cevap verme iyi bir şey değil yine. Onun bulunduğu yaşta davranmasına izin vermek lazım. Çocuklar koşar, hoplar, zıplar buna karışmamak lazım. Yani kendilerine zarar vermediği sürece. Son olarak bu kitabımızı da sizlere önermek isterim. Bir e, uzman psikolog arkadaşımızla yazdık. Koruyucu psikoloji. Evet. Umarım çocuklarımız aynı bu bebek gibi masum, meraklı ve tatlı bir şekilde dünyaya bakmayı sürdürürler. Bunun da en önemli sağlayıcılarından birisi kim olacak? Anne ve baba olacak. Yakın çevresi olacak. Kızıl derilerin bir sözü var. Çok severim. Biz dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık diyorlar. Dolayısıyla hepimizin çocuklarımızdan ödünç aldığı bir dünya var. Ve onlara sevgi, merhamet vermek bizim için çok çok önemli. Gelecek nesillerin iyi, sıhhatli bir biçimde yetişebilmesi için çok önemli. Bugün ee, çocuklarımızla nasıl davranırsak daha iyi bir iletişim kuracağız, onları konuştuk. Medya çağında nereye dikkat etmek lazım, onları konuştuk tabi bunları hayata geçirmek bizlerin elinde ee, bizler onların hayatına ne kadar güzel bir ışık düşürürsek onlar ileriki hayatlarında o kadar kuvvetli bireyler olacaktır mukavemet diye bir kavram var bugün psikolojide neden bazı insanlar aynı hayat koşullarına maruz kaldığı halde depresyona girmiyor mesela çünkü iyi anne babalık görüyor çünkü destekleniyor, çünkü besleniyor. E, bu insanlar işte daha fazla mukavim oluyorlar, daha dirençli oluyorlar. Çocuklarımızın hayatın ileriki travmalarından fazla örtelenmesini istemiyorsak onların ruhunu sıkı dokuyacağız. Sıkı dokumak da yakın etkileşimle, sağlıklı etkileşimle, sağlıklı iletişimle mümkün olabilir. Hepimizin önümüzdeki ekranlardan biraz başını kaldırması ve hayatı biraz daha <gülüyor> hayatı biraz daha ortaklaşa, coşkuyla, sevgiyle yaşamaya gayret etmesi lazım. Ha diyebilirsiniz ki ya bizim derdimiz başımızdan aşkın. Bir insanın hiçbir insanın günlük hayatla ilgili maişetle ilgili derdi çocuğunun ruhsal ihtiyaçlarının önüne geçmemeli. Eee Önce bizler tabii kendimizi iyi hissetmeye gayret etmeliyiz. Kendimizi onarmaya gayret etmeliyiz. Mutlu olmaya gayret etmeliyiz. Ee, hep verdiğim bir misal var. Ee, uçaklarda hani hostesin uyarısı olur der ki oksijen düşerse maskeyi önce kendinize takın. Siz kendiniz iyi olun. Ondan sonra çocuğunuza takın diye. Ee, anne ve baba iyi bir iletişim kurur kurarlarsa, kendilerini mutlu edebilecek, huzurlu kılabilecek Başlıkları hayatta edinirlerse, onlardan da çocuklarına daha güzel duygular geçecektir. Bu soğuk kış gününde buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sorularınız varsa sorularınızı memnuniyetle cevaplarım. Buyurun. O <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah kolaylık versin. Evet. Mm hı -hmm. mm -hmm. Evet. Mm hı. -hmm. Ee, çok güzel. Ee, şimdi büsbütün yasaklamak mümkün değil. Yani büsbütün yasaklamak ve oyunları da böyle umaca haline getirmemek lazım. Yok ya, hmm. Yani günde ama bir sınır yine de koymak lazım. Yani mesela e, işte bir saat oynayabilirsin. Derslerini etkilememek kaydıyla diyelim ki. Evet, başka şeylerle vakit geçirmiyor öğrenmeli. Yani e, çocuklar bilgisayarın albünesine veya video oyunlarının albenisine kapıldığı zaman aynı hani cama ekrana yapışan sinek gibi oluyorlar. E, beyin mest oluyor şeyi o hareketli görüntülerle ve kontrol duygusunu veriyor ya çocuklara. Kontrol edebiliyorlar ya şeyi. E, puan kazanıyorlar, yönlendiriyorlar falan, yeniyorlar. İttifaklar çok daha değişik oyunlar var böyle medeniyetler kuruyorlar filan ülkeler fethediyorlar ee, yorulmadan değil mi ee, hiç evet fatihler oluyorlar filan ee, yani bu hepimizin problemi yani ben böyle anlatıyorum size ama ben e, ben de çok mücadele veriyorum tabi tabi tabi tabi tabi evet. Yani e, yani bazı çocuklar e, hiç dibini buluyorlar sınırsızca yani biz görüyoruz o çocukları. ama bir kaçış gibi bazı çocuklar, o çocuklarda yani aileden kaçıyor, dünyadan kaçıyor böyle. saatatlerce 8-9 saat oynayan çocuklar var. E, ben e, çocuğun çok özel bir sorumluluğu yoksa, yani mesela TOEFL sınavına girecektir veya üniversite sınavına girecektir. O senin çalışması gerekiyordur. E, dersleri iyi ise, keyfi iyi ise, benim formülüm şu: Yani e, hafta içinde ödevlerini bitirdikten sonra bir saat oynayabilir. Zararlı içerik olmamak kaydıyla. Zararlı içerik olmamak kaydıyla. E, hafta sonu da bir bir hafta sonu iki saat oynayabilir. Yani bir gün hiç ama açmayacak. Vallahi ben radikal çözümler öneriyorum böyle durumlarda. İnterneti kaldırın, bilgisayarı da kaldırın diyorum. Veya bilgisayarı e, ailenin ortak odasına koyun. Herkesin gözünün önünde oynasın. Herkes görsün. Herkes görsün. Ama kontrol kontrol problemi varsa Hatta, hayır. 10 saat oynuyorsa, 8 saat oynuyorsa ve bunu aşağı düşüremiyorsa o problem. Şey yok. yok, hayır. Hayır. Hayır. E, çok iyi takip etmeniz lazım. Yani e, zararlı, içerikli oyunlar var. İşte vahşet içeren oyunlar var. E, Evet vahşet içeren oyunları e, mutlaka engellemek lazım çocukların onlarla oynamasına izin vermek lazım size geleceğim hanımefendi elini kaldırdı buyurun evet is the